bir anda değişir bana. 13 Mayıs 2009 Şarşamba sabahı 8-10 geçiyor bunu yazın bir tarafa Çünkü işte bu dakikalarda Günün gazetelerine bakmaya başlıyoruz Modern sabahlarda hoş geldiniz efendim Stüdyomuza Hoş bulduk efendim hoş günaydın. Bulduk. günaydın İyi ki ayların 13'ünü ortadan kaldırmamışlar uğursuz diye Hakikaten ya saçma sapan bir şey olacaktı Çok garip bir şey olurdu ya Uçaklarda yok otorlerde yok Uçaklarda ben 13 numarayı aa Bak bu seferde bakmayı unuttum ya Vardır canım hiç mi yok? Yok fayda. Ya 13 bir de bizle ilgisi olan bir şey değil yani sonuçta hani Hristiyan geleneğinde olan bir şey. Biz niye korkuyoruz? Onlar uğursuz gelen bize de gelecek diye mi koy Yani böyle i̇şte, popüler etmişler. 13. Ba Cuma ne olacak yani? Batıl, batıl böyle yayılır. Böyle yayılır. Malin Batıl denen şey. Bildiğim kadarıyla <gülüyor> Melun Batıl. Buyurun efendim. Şimdi vallahi herhalde bir hadiseyi konuşmamız lazım. Hadiseyi konuşmamız lazım. İzleyemedik. Ya ben tam var ya eve girdim. Şöyle bir kahveyi koyayım diye. Bir iki dakika uğraştım. Tak çevir sen. <gülüyor> ne <çevirildi gülüyor> tamam, Televizyonu açtım geçmiş. Benjamin Linus çarkı mı çevirdi? Ya valla bütün <gülüyor> sinir minir kalmadı. O sinir Nasıl otur. geçmiş ya? Dokuzuncu sırada çıktı Fire. Sen ne yaptın? Yürüyerek mi gittin eve? Ya niye yürüyerek gideyim? Ege Kayacan'ı... Ee, ikametgahına bıraktıktan sonra lüks dairesine, dairesine bıraktıktan sonra adam dağın başında oturuyor <gülüyor> bir de böyle konuşacağım bundan sonra oradan eve geldik falan filan vallahi üzüldüm yani ne yalan söyleyeyim valla ben izledim ben bir tek onu izledim zaten. Böyle Nasıl? Diğerlerinde sesi, sesi kısık. Bir Buruk muydu kız? Biraz öyle bir bitkindi ya. Gözleri falan yumuk yumuktu. Böyle bir hasta hali vardı yani televizyondan gördüğü Bence tadına. şey stresi var üstünde. Yani daha doğrusu da streslenmez ona da. tavrı var. Ne? Yani birinci olacağım gene de yarı finalde yarıştırıyorlar. Böyle saçma şey olur mu diye bir e, e, tabrı var. Tabii canım Hadi yani sen. mesela çok iyi hazırlanmışsın sınava. O gireceğin garanti ilk tercihine. Ama ne yapıyorlar? Bir de ön aşama ya bırak. Bırak bu kızı gördü zaten parçayı biliyorsun geç. Öyle zaten işte. ama Hı. şey yapmış ya sonuçlar açıklanırken ee, Bülent Özveren açıklıyordu yazılımı bir Türk firması yaptı diye. Dur dedim ya ilk Türkiye mi çıkacaktı ya lak diye çıkmasın mı sen Türkiye? Hakikaten ben hiç düşünmedim bak dört kere falan söyledi Bülent Özveren onu bu arada. Yazılımı bir Türk firması yaptı. Yazılımı evet, evet, çok, eden çok bir başarılı firma ve Türk firması yaptı. <gülüyor> Oo ilk bakım kim şuna Türkiye. Bir de şey dedi ya Bülent Özveren o akşam onu da konuştuk. Öreli gurusu olduğunu resmen bu cümlesiyle kanıtlamış olduk. E, bir adam vardı. Aferin hadise. O kadar mı? Böyle dedi. <gülüyor> aferin hadise, aferin çocuklar. Ben şey diyecektim. Bize niye aferin demiyor? Çünkü önemli bir şey Bülent Özveren'in aferin Bülent Özveren'den, Bülent Özveren'den aferin. Herkese de aferin çekmez Bülent Özveren. Bir adam dediğin İngiltere'deki adam mı? Evet o bitirdi mesela. İçeride artık. Yıl, ondan önceki yıl yoktu. Başka kimse kalmadı öyle Sebat'la bu işi sunar ve Bülent Özveren de aslında hepimize bir mesaj verdi. Bir insan Sebat ederse. 20-25 yıl kadar. Acılar içinde ee, nasıl diyeyim keyif kaçıran sonuçlar içinde çırpınırsa meyvelerini toplar eminim. Kariyerinde ikinci defa birinciliği kutlayacak Bülent Özveren Cumartesi gecesi. Ki bugüne kadar bir birincilik. Biri, ben kaldıramazdım. Üçüncülük. Tabii canım nerelerden geldi. Ulan sunuyoruz, söyle. sunuyoruz, sunucu oluyor sunuyoruz. Ne bulan ben mi çekeceğim Türkiye'nin çilesini diyerek bırakırdı. Başka şey sunardı. Ben suç bende mi diye düşünürdüm. Lan kesin bende bir uğursuzluk var. Bırakıyorum arkadaş ben bu her şeyde tesadüf olamaz derdim ve bırakır. Ve ben mesela ben bıraktıktan sonra sert apene lak çıktı. Ondan sonra al başına ve Çetin Alp'in başına Ben tekrar gelen... sunacağım diyemez. Diyemez. Ben sunayım artık tamam artık <gülüyor> Şey oldu güzel oldu falan da diyemez. Yine o sene vardı ya o Fransa'dan katılan bir Rimi Rimi hmm. Neydi Tam o sene sunsaydı bir de alıştı. Ben dün şeye girdim bunalıma girdim. Patricia Kaas'a şey söyletiyorlarmış. Hmm. Allah Fransa'da iyice delirdi. Hala Fifi. Bu Sarkozy'nin başının altından <gülüyor> çıktı diyorlar. Şimdi 10 ülke belli yarı, finale katılacak olan. Yarın yapılacak yarı finalde de bir 10 ülke daha belli olacak. Ben bir kızcağıza çok üzüldüm. 20, bir şey vardı böyle kıvır kıvır saçlı biraz dişleri iri ceme olan bir kız vardı. Ben bu sene şöyle bir pipi şey mi? söyleyeyim. Pipi mi? Uzun çoraplı kız Pipi mi? <gülüyor> ha o uzun çoraplı kız Pipi. İspanyol muydu nereliydi tam bilmiyorum da ben şey dedim. Bu sene televizyonda çirkin kadın görmek istemiyorum dediğimin üstüne tak malta çıkmasın mı? Güzel miydi malta naber eee va keşke İzlanda izleseydin Fire. İzlanda bir numara eks ek sözlük başta olmak üzere her yerde bu konuşuluyor. İzlanda ben... da İzlanda mı diyorlar? Tabii canım. İzlanda, ülke İl batmış ama şey yerinde duruyor. <gülüyor> vay vay vay. vay, vay. Bir, de, bir de Andorra vardı. Andorra elendi. Okta. Bir daha izleme şansınız yok. Efendim? Andorra diye ülke mi var ya? Andorra mıydı ya? Yanlış hatırlıyorum. Andorra evet. olabilir. Andorra Sponsorumuz değil mi bizim Panora? <gülüyor> ülke olarak kabul ediyor. Çok büyük alışveriş merkezi artık ülke olsun dediler. Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya doğruday katılıyor. Ha. Dün seçilen 10 ülke. 10 ülkede yarın seçilecek. 20. sana 20? Kaç? 2, 25. 4, 25 ülke. E tamam işte. 25 ülke. Kaçıncı sırada yarışacakmışız? Anlaşım 18. sırada yarışıyoruz. Öyle dememen gerekiyor diye. Kaçıncı sırada yarışıyoruz? 18. sırada <gülüyor> Evet yaşı 35'in üstünde <gülüyor> olanı <gülüyor> anlayabilecek bir zeki espri. Metin esprileriyle coşturuyoruz bu sefer. <gülüyor> Ay 5. sınıftan söz kıyafetine benziyor diye herkes eleştiriyor kıyafeti. Herkes ha, Nasıldı Nasıl da... Oktay ben... onu söyle. Ya ben evet izledim fotoğraflardan acaba anlaşılmadı Yanlış. mı falan filan diye. Çok çirkinmiş değil mi? yo yani güzel. Daha güzel olabilir mi? Şu onun evet, incelediğin için Oktaycığım hiçbir inandırıcılığı. Abicim bunda. daha güzel olur Hani vasat denmesi de anlıyorum. Bilmem neyi anları falan filan da. Onun sünerbat. Üstünden... İğrenç yani. Falan Bu, bunu hakikaten hiç anlayamıyorum. Onun yani. üstünden kaç veriyorsun? 10 kıyafete mi? Evet. 10 üstünden 6. Bak çünkü neden söylüyorum? Dün ben bu gömleği alırken satıcı çocuk vardı Çağlar. Böyle çıktım bu gömlekte dışa şey. 10 numara! 10 numara! Dedim ben tamam, tamam dedim. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Aynaya dahi bakmıyorum. Paketle. Paketle bunu dedim. Ne kadar güzel. Siz öyle satıcıların isimlerini öğreniyorsun ve böyle bir... Subjektif yorumlarına alıyor. Tabi. Farkı şu yani e, Kiyalı'da nasıl bilmiyorum tabii de <gülüyor> sistemde nasıl işliyor Yani orada Fahir onlara tezgahtar gözüyle bakmıyor. Bir moda danışmanı tabii. haline geliyorlar. Onlar da öyle bir havaya sokuyorlar. Bu sizin tarzınıza yakıştı çizginize uydu falan diye. Ben zamanında bir yerde bir deri ceket denemiştim. Resmen deri ceket Üstüme başkasının ceketi Hatta babamın ceketi gibi oturdu. Omuzlar kayıyor bilmem ne falan filan. Ondan sonra satıcı bak ne kadar başarılı Sizin omuz çapları Biraz e, ne, ne dedi bir şey onu hatırlamıyorum ama Çizginize biraz oturdu Bu falan gibi bir laf etti çizgi, Nereden biliyorsun lan çizgimi daha ilk defa Dükkana girmişim ben ne yapmışım ne etmişim O gün belki başka şeyden Çizgi dışı giyindim geldim ne biliyorsun Çizginize oturdu ben Orada kendimi dolandırılıyor gibi hissedip kaçtım yani dükkanla. İyi yapmışsın. Giderken ceketi de götürseydin kaçarken. Bir kere de bir tane satıcı benim ev arkadaşıma şişman dememişti de kaslı demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Sizin bacaklar biraz kaslı ya o yüzden biraz dar durdu diye. <gülüyor> e ne oldu? Derimli sessizlik Derim oldu efendim. Derimli sessizlik. <gülüyor> Ölümli sessizlik oldu. Yani diyorsun hadise ediyorsun 5-6'yı alır diyorsun direkt diyorsun. Bir tane şarkının ortasında bir şey geliyor. Havada taklalar atarak. Ben ise biraz esprisini... Cenci mi? Koreografiyle bahsedeyim. Koreografide Cenci var mı onu söyle. Yok söyledim. ya Cenci yok. Bir tane yeşil e, pantolonlu bir erkek dansçı geliyor. Hoppa diyerek <gülüyor> böyle havada taklalar atarak. O da benimle dans eder misindeki Uğur'muştu. Hmm. Ha Uğur'u hiçbir hiç, unutmayız Uğur. Için. Sevgili Uğur. Şeyin Yasemin'in Yasemin bir isim geliyor. Yasemin Vadi Yasemin'ce. Yasemin, Yasemin Yalçı'nın kızı olan kızıyla o dönemde aynı çıkan... Uğur küçük... Aa, nereden diyorsunuz hayır ya evet Gudük yes. ama o. havada zıplarken Gudük değil Peki bir şey soracağım hadisenin kostümünde hmm. Uçuşmalar var var mı var e Ben zaten kostümde Kimse demiyor ki millete Hadise bu kostümde teyzesinin kızının Düğününe gidecek Bu sahnede uçuşsun diye oraları buralarda açılıyor Benim anladığım kadarıyla etek zaten uzun Ama oraları buraları görünüyor değil yani mi Yani alt kısmı öyle yani ete kısmı öyle üst kısmında e, bikini tipi bir şey olduğu için uçuşma yok ama alt kısmında o dans etkisini veriyor yani o figürler, figürler ve bacaklar. Bacaklar. Ba bacaklar. Oralar, buralar görünüyor yani. Orlar. Bir onun bacaklar, bir de tatu. Dün onu da seyrettim. Tatu gene mi katılmış yarışmaya? Yok canım tatu şimdi şey olmuş. Onur konuğu gibi. Onur konuğu gibi. Tatu'nun esmerceme olanı. Bacaklar. Bak ne yaptılar sizin? çocukları oldu değil mi? İkisinde de bebeği oldu. Evet. Bacaklar. Yalnız ben Kızıl Ordu korusuna üzüldüm ya. Şeye döndürmüşler. Ama Kızıl Ordu korusu kadar da Katunun şey arkasında. Ceza, Böyle şey yapıyorlar ya. Gerçi şeyi söyleselerdi ya Tarkan'dan. Oynama şikidim, şikidim. onu söyleselerdi. Ya geçen. bir ordu kalmamış korusu kalmış olur mu ya? Böyle bir, onu niye satmadılar şeyle? Ordu kendini koruya vermiş. Bir de öyle çıkartmışlar kaç yüz kişi? Bilmem bin metrekareymiş bu arada. Ee, şey metre bin metrekare bin, bin metrekarelik bir sahneye çıktılar <gülüyor> aynen öyle bugüne kadar yapılmış en büyük sahne televizyon şarkı yarışmalarında ee, bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun sevgili Bülent Özver'in'in bize sundu çok değerli bilgilerden Bilgiler bu kadar adam nasıl suluyor diye düşünmeyin dedi 1000 metrekare dile kolay bir dönüm sahne mi yapılmış bir dönem sahne yapılmış çok vallahi güzel bir dönüm sahnem var ne güzel patates ekilir oraya vallahi yarısına patates ekeceksin Oktay gelecek sene de mısır bırakacaksın hmm. yarısına da böyle domates biber kendine hmm. kadar ama hmm. bu tamam arada mı? ilk sırada anız yakacaksın orada <gülüyor> hemen dinleyicilerimizden telefon geldi anız yakmak tehlikeli diye Hemen teşekkür Tiro, ediyoruz. konusunda da bir iki mesaj verirsek güzel olacak. İlk sırada seçiliyor Türkiye. He. Yani ilk sırada çıktı daha doğrusu. Evet. Şans tamamen şans çok. Şans bir de o da bence iyi oldu ya hadise bir stresli falan filan yok işte bağışıklık sistemine şey geldi İki civciv daha patlar orada. bir saat sonuç beklesin. Çünkü bayağı da işte İzlanda'nın durumunu oluyor. biliyorsun kızcayı son şeyde çıktı nasıl herkes güp güp atıyor bir yer herkes İzlanda diyor bakıyorum orada esmer çeme kıza saçlar kıvır kıvır sinirden kızın saçlar böyle prasa gibi olmuş. İzlanda'nın esmer değil ya. Esmer değil öbür seçilmeyen kıza üzül. Öyle Ondan sonra İzlanda'yı bakıyorum. Sarışın, hoş hoş e, bayanla orada üzülüyor. Ay diyorum bebek ne olacak? bir tane ege bebek gibi bir tane 4 tane sivilce patladı. Patladı. Beklerken sokmuş. Fıska fıska olmuş. Benim isim. dudağıma bak. Benim dudağımda patladı be. Benim dudağımda sivilce çıktı ki yani benim televizyon yani. Bu İzlanda nasıl gönderiyor? Hani batmıştı ya. İşte Rusya'nın uçak biletleri para toplamış pahalı falan. bildiğim kadarıyla. Şey demiş ya biz göndeririz demiş güzel bir kız var elimizde ama uçak bileti ve kalması sizden demiş. Benim de bildiğim halk bileziklerini bozdurmuş öyle göndermiş diyorlar. Güzel bir kız hakikaten ya. Güzel demeyelim de yani Allah sahibine bağışlasın. Güzel güzel. Güzel. Oktay güzel dediyse ben de güzeli yapıştırabilirim. YouTube yani. diye ha, bir şey yani. de yok artık nasıl. YouTube diye bir şey olmadığı gibi artık YouTube yani hani eskiden YouTuber yasak bir şey falan yok. diyorduk. Şimdi bir sene geçtiği üstünden artık kalmadı öyle bir mevhum yok benim hayatımda. Eskiden bir site vardı giriyorduk yasaklandı falan diyorduk artık öyle bir site de yok gibi geliyor bana. Maalesef. Facebook'ta bazen yok yolluyorlar. Facebook'a evet geliyor. Facebook böyle hani. Facebook yollasınlar lütfen. Youtube'a giremiyorum. illegal şeylere bulaşmıyorum. Yarın öbür gün Alin bana derse baba sen niye illegal olarak Youtube'a giriyorsun derse. Ben ne cevap vereceğim bir baba olarak? Ben diyeceksin senin rızkını kazanmak için yavrum. Böyle illegal yollara da başvuruyorum. Valla internet teknolojileri derneği diye bir dernek var biliyorsunuz. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyormuş Youtube'la ilgili olarak. Yürü be! Valla. Ee, Ankara 1. Su Ceza Mahkemesi itirazı süre yönünden reddedilmiş. Ardından nöbetçi Ankara 27. Asya Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci itirazdan da olumsuz yönet alınmış. Mahkemenin son gerekçesi usul ve yasaya uygun kapatma kararına yapılan itirazın reddine. Oktacım iyi oku. Usul mü esas mı? Çünkü ya esastan ya usulde onun bir şekilde bozulması lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor konumuz. Çok güzel, Gerekirse bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar çıkartırız demiş. O çocuğun adı neyi tam hatırlamıyorum. Esmerci mi? Biraz toplu. Mustafa ya. Mustafa Akül. Ha? Mustafa Akül. İnternet Teknolojileri Derneği Başkanı. Dernek Başkanı. Başkan toplu gibi görünüyor da o kıyafetten Mustafa'slıdır normalde. Mustafa Bey e tam destek bu konuda da yarın öbür gün torrentlere savaş açarsa orada papaz oluruz. haberi olsun. Ha. <gülüyor> Mustafa Öyle Bey de yani her biraz şeyde şey olsun. De destek yani. değil Mustafa İnternet Bey. Teknolojileri Derneği Başkanı olunca herhalde torrenti yok saymak için bir şeyler yapmaz ya tiyatroren siteleri korsan morsan falan yani de... internettedir özgürlük ve beleş esprisi bu yani bunu sulandırmanın anlamı yok tek basit bir çıkış noktamız var özgür olacak beleş olacak bitti bir internet kullanıcıları mağdur oluyor arkadaş gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecek Bakalım. Helal olsun, evet, Helal olsun yani. Mustafa Bey'e tebrik ediyorum. Ne olacak peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Açın diyecek Para cezası mı verecek açın diyebilecek mısınız? Bir açıp açan mısınız İnternete YouTube. giremeyen herkese Tazminat ödeyecek Nasıl aynı şey mesela sen mağdur oluyorsun Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorsun Sana bir tazminat ödeniyor Youtube'a giremeyen herkes tazminat kazanıyor Ben bir yıldır giremiyorum ve illegal'e de başvurmadığım için benim çok mağdur durumdayım. Ama benim... kaç kere denedin? O anlaşılır fahir. Nasıl denedim? Yani nasıl... şu o zaman her gün 5-6 kere girmeyi deneyelim. Hani benim her seferinde mağdur. E Alcan parayı arttırmaya mı çalışıyorsun o kadar? E yani tabi Yani bilmiyorum ben artık bu kadar şey e, bugüne kadar sabit gerçi o da uzun bir süreç. Bizim çocuklar falan ancak görür diyorum ben. Bizim yok, çocuklar ne olacak? Sizin çocuklarınız da yok da ben <gülüyor> için istiyorum yani öbür gün YouTube'da bir tanemiz varıyoz diye. Niye yüzümüze vuruyorsun ya biz ezik miyiz senin yanında yani? Ezikçiyiz de yarım adamsınız öyle diyeyim size. Oktay bu lafları da yiyorsun ya helal olsun sana. Yiyelim <gülüyor> ben çok güzel Oktay yerim. çocuk düşünüyor musunuz? E, düşünün derim diyorum ben. Ben, de, ben öyle diyorum. <gülüyor> Sen derim. ne diyorsun Fahir? Valla ben de bir düşün derim diyorum diyorum diyorum. <gülüyor> Bence bu yaz bir düşünün. Ben bu yaz boyunca bu çalışmayı sürdüreceğim. Bakın bir gün randıman alırız diye tahmin ediyorum. Buyurun efendim. Ya e, sevgili arkadaşlarım. Değerli duygusal dostum. zeka... Efendime söyleyip IQ diye hitap ediliyordu değil mi kendisine? Evet. IQ'su EQ'su, güzel diyoruz ama cinsel duyum için duygusal zeka şart. IQ'su EQ'suna denk olsun diye bizim oralarda bir temenni vardır yeni doğan çocuğa. <gülüyor> Adıyla yürüsün ve IQ'su EQ'suna denk olsun. Tabii canım bir de beddua vardır. IQ'nun altında ezilsin EQ'un diye. Bo Boynun altında kalsın tabi bir şey. Doğru. Şimdi İngiliz uzmanlar diyor ki duygusal zekası yüksek olan kadınlar alla fifi alla fifi alla fifi <gülüyor> diğer kadınlar alla fifi yani diyor ki Fransız uzmanlar anladığım kadarıyla e, tabi şimdi İngiltere'deki Kings College 2002'de yapılan araştırmasında e, ikisi de kadın olan ikizlerden duygusal zekası ikizlerin her şeyi eşit değil mi diye Ay 200'ü 1000'e, 40 demiş burnundan bir şey düşen birbirinin aynısı zekaların mı şey bunların birisinin e, duygusal zekası demek ki daha fazla oluyormuş. Neyse e, duygusal zekası yüksek olanın daha çok sayıda ala fifi olduğunu gördü. Katılımcılar duygusal zekalarını Ölçmek amaçlı sorulara baktılar cevapladılar Önce bakmışlar güzelce mi arkadaşlar Demişler siz şuraya alalım bir sevişin Hiçbir şey yok ortada Hiç daha sorumlu yok Biz zaten rahat orada çünkü araştırmaya katıldık Ne yapacaklar bize iğne mi yapacaklar Bir şey gözlerimize damlalar koyup bir şey mi yapacaklar Tabii canım. Gerilim var bir sevişin rahatlayın demişler Çünkü deney başlamadan önce Kontrollü deneyin özelliğidir o yani hiçbir şey yapmadan önce bir normal hallerini... Normal hallerinde bir seviştirirler. Bir kal Kalibrasyondan önceki halleri yani. Fark etmez. Kan var. vermeden önce bile öyle yaptırırlar mesela. Hadi ya kan vermeden kan önce Kan testi yapacaklar. Sevişmek i̇şte, serbest mi? Şöyle bir seviştiri. Güzel gelin böyle bir. Çünkü gergin olurmuş insan. Neyse. E, bunları seviştiriyorlar. Sonuçla, bir de tabii sonuçları alıyorlar. Geliyor mesela. Siz hanımefendi... Bir de dediğin de, de, de, de, de, de, de, Oradan bakıyorlar. Zeka testini çözüyorlar. Bir çıkıyor sonuçlar. Sonuçlar ortada arkadaşlar Duygusal zekası yüksek olan kadının... Coşuyor coşturuyor. Co hem coşuyor hem coşturuyor. E coşturunca coşuyor. Böyle bir e, şahlandıkça şahlanıyor. Ama öbür taraftan duygusal zeka yerlerde ise... kafasız basmıyorsa. He. Kalbi basmıyorsa diyebiliriz. Kalbi basmıyorsa... O zaman duygusal zekayı geliştirecek bir takım şeyler yapalım bence. Modern sabahları olarak bir kamu hizmeti. Kadının... Ne diyorsunuz? Duygusal zekanın da ne olduğunu ben hala anlamış değilim yani o... ...zaten duygusal zeka diyoruz da... ...duygu... Et, ...duygu katsayısı mı ne? Değil mi o şey... Tabii. IQ'da zeka şey geçmiyordu. Evet. O zaman... Duygusal, Aslında biliyorsun duygu yani... Nasıl, nasıl bilmiyorsun ya biliyorsun... Tamam yani işte intelligence da orada... ...duygusal katsayı. Evet. Zeka nasıl? katsayısıysa... ...yani niye öyle duygusal zeka dedik ya... ...zeka katsayısı... ...duygu katsayısı gibi bir şey. Ha tamam duygu ...yani duygusuz kadın duygusuz kadın mı susuz diyeceğiz yani. Çiçeğe benzer. Susuz, ve kurumuş, kurak. Duygusal kat sayısı düşük du kadınlar. Duygusal zekası yüksekse yani bunun önünde durabilene aşk olsun diyorlar. Aşk olsun diyorsun. Ama diğer taraftan da bir taraftan bana şey geliyor. Yani diğer kadına, efendim siz zekanız ondan, duygusal zekanız düşük onlandır deyip eşin de içinden silmek. Muhakk... Bence çok mantıklı değil. Bu duygusal zekayı arttırıcı testlerde başarı olması için e, kursların açılması gerduy. Ger Öyle Ne? Geri duygulu. Geri duygulu, geri duygusu besle. Geri beslemeye alacaksın. Kadınları geri beslemeye alacaksın. Neyle zekası. besleyeceksin? Onları duygularla besleyeceksin. Şarkılarla, türkülerle. Sevgiyle besleyeceksin. Çiçeklerle, resim. ...plastik sanatların her türü... ...et yapacaksın mesela... ...yemekle, İç ha, et. Yemekle yanlış mı oldu? Yok doğru Okta, içine mu? sevgi kaçacaksın ama... yeme etle satarak... Sat et ...doğru daya dayasen patatesi ondan bir duygu alabilir misin? Alamam, imkanı yok... ...alaman, alaman... <gülüyor> ...o zaman şarkılarla, türkülerle coşunç... ...hadi hadise çalalım... Crazy for me? ...yok mu? ...günaydın... Günay ay ay dün dün dün günay ay ay ay dın. Çok ağır dedikoduya girdiğimiz için sevgi dinleyiciler ama hayırlı bir iş için uğraşıyorduk aramızda. Çarşamba sohbetleri. Bu işler efendim. Aa, bundan sonra çarşamba sohbetlerini de öyle yapalım mı? Ne her güne sohbet koyuyorsunuz. Ben ne zaman gazete <gülüyor> okuyacağım ya? Sohbet. Ya oğlum ne güzel işte sohbet ediyoruz e, ya. Ve sohbet ortamı abi. Ne zaman net sohbeti etmek istiyorsunuz daha? Güzel. Her akşam 2 saat aralıksız konuşuyoruz. <gülüyor> Sabah 3 saat aralıksız konuşuyoruz. Bazı günler 7. <gülüyor> haftada 7. Bir gecemizi tamamen birbirimize ayırıyoruz. Ne Böyle arkadaşlık bizim... mı var ya? İlk defa dinleyenler olursunuz şu cümleleri o kadar garip anlayın. Bir gecenizi tamamen birbirimize ayırıyoruz sevgili dinleyiciler. Ya ama bir şey söyleyebilir miyim lütfen çok özür diliyorum da siz eşlerinizle bu kadar görüşüyor musunuz? Eşeyi bırak dostuyla e böyle bırak. Ev arkadaşıyla bu kadar görüşen yok ya. Ya hakikaten bir ya. Bir yaştan sonra bu kadar samimileşmenin anlamı. Ben biz. çok ben giderek samimiyetimizin artmasından büyük mutluluk duyuyorum. <gülüyor> Ve o anı böyle iple çekiyorum. Bir sinsi sinsi köşede. <gülüyor> abortta bekliyorum haberiniz olsun. <gülüyor> bir gün bir kıvılcım çakacak. Ne güzel. Böyle bir sessizlik olacak. Hani derin bir sessizlik oldu diye. <gülüyor> <gibi. gülüyor> Niye mikrofondan tepişme sessizlikten <gülüyor> sonra o kıvılcımın çakmasıyla beraber. Allah Allah. <gülüyor> Beklediğim Aa, fırsat ay. ayağıma kadar geldi Apron'da bekleyen Fahir <gülüyor> Önç'ten itiraf Yani Ne güzel bir denge kurmuştuk ya birbirimize sabah 3 saat görüp Sonra kendi yollarımıza gidiyorduk hepimiz En azından hafta içi bir iki kere görüşüyorduk Bir salı akşamı görüşüyorduk bir perşembe akşamı Onun dışında sabahları görüşüyorduk sonra akşamları da 2009 bize güzel geldi ne diyeyim ben Sizi daha çok görmek pek hoşuma gider oldu Gözlerini kısma benimle konuşurken Fahir Ya bir, de, bir şey yapmıyoruz ya biz bir... Hiç temasımız yok. Yani temasımız yok dediğim. <gülüyor> <gülüyor> ne Bu ya? bir davet mi Fahir? Ben <gülüyor> Zaten ettim, belli belli Yani böyle insanlar karşılaştıkları zaman ne haber abi merhaba öpüşürler falan ya. Ben en son sizin ne zaman öptüğümü hatırlamıyorum. Ha Oktay beni biz yayında şey yayında dedi biz. Hadi öp beni dedi. Ben Oktay öptüm. Ben <gülüyor> hadi ben de seni öpeyim dedi. Öptüm. Valla orada Oktay sen de valla kaşınıyorsun. Orada kıvılcım çakmay. Ege nispet yapıyorduk orada. Abi, gerçekten. ben benim orada tek güvendiğim şey neydi biliyor musun? Şarkının ha. bitmesine 15 saniye vardı. <gülüyor> Ve sonra anonsa girecektik. Yani Ege'nin gözlerinin açıldığını sonra anonsa girmek zorunda olduğu için hemen toba. Orada da çünkü şarkı girdi şey anonsa girdik sonra unutuldu. Ya yani bu ne kadar güzel. Sevgi dediğim böyle oldu. Zaten. Öp dediği dedi yanaktan öpüşüyoruz sevgi dinleyiciler öyle hiç şey yok. Masum masum. E sonra ee, sen Cihan'ı yani öpmedim mi Fahir? Cihan'da Arada can varken. Öpücük yolladım. O da orada bakıyordu melül melül. Üzüldüm çocuk orada. Bizim orada sevgi yumağımızı. Abi gördü mü bizi? Tabii sevgi yumağımızı görünce öyle bakıyordu. Ben de ona Siz bir öpücük göndermek. Bana tuzak kurdunuz yani. Niye? Sen 15 saniye kalı öpmüşsün. Ben sana bakayım 6 dakikalık 6,5 dakikalık türküden önce öpsem. Mesela, Mesela... ne şeytani mi? <gülüyor> Zayiden mi önce <gülüyor> öpsem 6.5 dakikada başıma gelecekler mi? Yanlış zamanda öpmüş olarak ne Daha anonsa bak. <gülüyor> Ay. California <Ay, diyerek>. <gülüyor> valisi Arnold <gülüyor> Ankara valisi Ankara valisi <gülüyor> sıfatımıza tükürdü. Kim Oktay. sokak röportajı çıkacak yarın bir gün. bak bilemeyeceksiniz. Kim Ankara valisi? Ankara valisi Kemal. Kemal Kemal, Kemal. Gür, Gürhan. Kemal Gür. Hayır Şakir Öner Gürhan. Eee Kemal Kemal Önal. Önal. Öna. Öna. Kemal Önal. Öna. Tam dilimin ucundaydı da iyi söyledin. Hangisiyle ilgili konuşalım? Bence eee Kaliforniya Ar valisi. Kaliforniya valisi. Ah nasıl vatandaş eğer ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyormuş Kaliforniya. Vahamanbah şimdi 3 e, hafta sonra bir... motokustan vergi alsınlar valla öyle abuk subuk şeyler olacak galiba kaliforniya'da bütçe dengeleme tedbirlerinin oylanması bekleniyor 3 hafta sonra eğer demiş bizim bütçe dengeleme tedbirlerimiz if, oylanmazsa if demiş <gülüyor> onaylanmazsa demiş ben demiş ben demiş, demiş 40 demiş 1000 demiş <gülüyor> 40 bin hükümlüyü serbest bırakabileceğini ve 51 bin öğretmeni işten çıkarabileceğini açıklamış. Aa, tehdit mi ediyor? Evet. A yani böyle haberin tamamını okudum. Ben acaba bir yere bağlanacak mı? Hani çünkü şu yüzden ekonomik olarak falan filan hiçbir yere bağlanmıyor. 40 bin hükümlüyü serbest bırakıldı. Öğretmen maaşları yüksek, hükümlülerin masalane masa yüksek. Masa Ama fırlayacak. bir yandan işsizlik de çok yüksek Kaliforniya'da. E ne güzel şarkıları vardı. Californication. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Arnold? Californication. %11,5 işsizlik var. Şimdi bu adamları, hükümleri serbest bırakıyoruz. yarısı işsiz oyunculardır ya Kaliforniya'daki. Hadi ya. Öyle Daha mi? çok film çekilsin. Daha yani, çok film çekilecek. Ona da bir şey herhalde şey yapabilir. O da vali. Vali yani. Ya, valinin böyle yani. korkunç etkileri o Derebey gibi adam. O neden yani? bozuldu biliyor musun? Şimdi Terminator diye bir efsane yarattı. Evet, onu Ve dördüncüsünde yok. Dizisinde, yok. Dizisinde yok. Ben en çok ona üzülüyorum. İstese oynayabilir mi ya? yani, yani bak... oynar da öyle şeyden oynatırlar yani ne bileyim postalara saygı bu şu anda ha, Babamsen. Babamsen special appearance yani evet onun gibi şimdi yeni terminatörün fragmanlarını seyrettim insan hiç Arnold'u aramıyor şahane Al... film geliyor yani beni kullandılar Terminator diye bir şey yaptılar ve beni bir köşeye attılar diye bozuluyor adam haliyle Linda Hamilton hiç gıkını çıkardı mı bugüne kadar çok affedersin Linda Hamilton da kadın kadınlıktan insanlıktan çıktı film için daha şey Arnold'da yetişeceğim o Linda Hamilton'ın ikinci filmdeki halini hatırlıyor musun? O bar Hatır bir bar falan insanlıktan çıktı. her tarafı kas. Banka fe, fe, ne fe, neydi? Banka banka yazmıştı çakıyla neydi ya? Destiny değil de mi? Hayır dört harfli olan hangisiydi? Fe, fate. Fe, fe, fe. Fate. Fate miydi? Cık. Dört harfli diyor B İşte fate. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Hayır bak. Fa fe. Aade. Ha, hate, hate. F A T E, hate. Bir eline hate, bir eline love yazmıştı <gülüyor> Onu yazmıştı. Çirkin, çirkin davranışlar. Barfik çekmiş miydi o filmde ya? Nasıl çekiyordu biliyor musun? Sen kaç çekiyorsun? Yüzüre mi? Yedi. Bak, 14 tane falan çekiyordu. Lindy Hamilton, <gülüyor> o dönemde. <Barfix>. Bel vurmadan. <gülüyor> Tecavüzcüler dışında 40 bin hükümlü serbest bırakabilirim demiş. Ha aman, aman. <gülüyor> korkusuna bak. Hadi gelirler ilk bana gelirler. Benim zamanımda bir Terminator'de kase görünmüştü. Onun... <gülüyor> Onun her Terminator'de kase gözükmedi mi? Gözükte. İkide gözüküyor göstermediler çünkü sallanıyordu böyle. <gülüyor> Orada artık şey ya, ya, ya yaşlı başlı adam. Kıyafetlerini ve gözünü istiyorum. Yaş müsait değil arkadan çeksen bile önden görünüyordu. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> Orada çuval, çuval hadisesi ikinci çuval hadisesi <gülüyor> olmasın diye göstermediler. Biraz da sevilmiyor galiba Kaliforniya valisi. Kaliforniya'da. E, yani şimdi tabii demokratlar başa geldi o adam cumhuriyetçi. Demokrasi evet, başa var. geldi cumhuriyetçiler plajlara doldu diyorsun. <gülüyor> Kaliforniya doldurdular doldurdu bana. Valla <gülüyor> ee, e, ne derler eskilerin tabiriyle kendine güvenen borazancı başı. Buyur. İster sal. Bora, sal. Salabiliyorsan sal. Ben o sal öyle gider şeyin vali nerede o hükümet konağının karşısına geçer böyle derdim. Salabiliyorsan sal. Salabiliyorsan sal. Salabiliyorsan sal. Hükümet konağı dediğin misafirhane mi? Yok canım Kaliforniya hükümet konağı. Kaliforniya hükümet konağı. Buyurun efendim. Ankara'daki Hayır. hükümet konağı nerede şey değil mi? Eee hemen yakınlarındaki yer mi? Nerede bariydık ya? Valiliği hakikaten. ben de bilmiyorum. Yani. Orası değil mi ya şeyde? Gaymakamlıyı biliyorum. Orası var hani böyle güzel bahçeli bir e, bina var. Bu Atatürk'ten Uğur Mumcu'ya giden. Hmm. Ha, sola dönüyorsun Atatürk'le. Doğru, Evet. Tamam, döndün. Orada bir tane güzel bahçeli bir sağ daha var, Hı -hı. Orası şey değil mi? Elçilik galiba orası ya. Valilik neresi diyorsunuz? Sevgili dinleyiciler her şeyi bilen dinleyicilerimiz Valilik nerede? Direkt... Ulu, ulusladır <gülüyor> bence ulusladır Telefonumuz 210-30-30 ben öyle biliyorum Aranızda en geç Ankaralı olarak Valla ben bunca yıllık Ankaralıyım ee, da vali şey demek ki işim düşmemiş şöyle kaymakamlığı biliyorum bak Çankaya Sin kaymakamlığını Tak diye söyleyeyim sana kumlu şey, biliyorum ne derler İzmir'deki kaymakamlık bina vay be telefon cayır cayır yani, yani geldi mi yani yani yani günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz Hasan ben Hasan bey hoş geldiniz neredesiniz şu anda hoş bulduk şu anda Oran'dayım Oran'dasınız evet onlarım da buralarındasınız <gülüyor> E, valilik İstanbul yolu üzerinde. Bu Migros'u geçtikten sonra sola dönüş var ya İstanbul'a. Valilik şey yani valinin konağından bahsediyoruz. Hükümet konağından bahsediyoruz ama. Yani vali mesaisini bitirip evine döndüğünde onun böyle bir havalı eliyor mu? Ha, onu onu bilmiyorum. Ha yani, bilmiyorsun. Ya orası Peki. neresi? İstanbul yolundaki tam olarak Ankara valiliği. Evet evet Ankara valiliği. Evet. Evet, evet, vali. Konya Ama orası şeyindeki Migros'tan sola mı dönüyoruz Hasan Bey? Evet, bu Konya yolundan geldiğinizde Migros'u geçtikten sonra sola İstanbul'a dönüş var biliyor Tamam evet, evet. oradan evet. döndükten sonra iler 200 metre sonra sağ tarafa dönüyorsunuz. Ben Konya yolundan Migros diye bir şey bilmiyorum. Bana orandaki Panora'dan anlatır mısınız? Panoradan. Ha, Panoraya göre tarif edersiniz. Ha, alışveriş merkezinden bahsedeceksiniz. Tamam. Bir tane ben biliyorum da o açıdan İşte Ankara. Ankara mı biliyorsunuzdur. Ya, Hayır, bilmiyoruz senin. Ankara mı? Panorayı biliyoruz Hasan Panora. Bey. Bir de panoradan. Panoradan çıkıyorsunuz. Evet. Tamam. Daha dönüyorsunuz. Niye tamam. Niye çıkıyorum ben? Panora panoradan çok güzel <gülüyor> ama. Şehrin merkebine tekrar sağ yapıyorsunuz. Tamam ya. Şehrin şişt. merkezi Panora değil mi? Siz de yani hiçbir şey bilmiyorsunuz Hasan <gülüyor> Bey. Kaç yıllık Ankaralısınız Hasan Bey? Ben Ankaralı değilim ne yazık. De ya, belli. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel anlattı ben. Panoradan çıkıyoruz. Sağa dönüyoruz. 200 metre ileride sağda mı? Hayır. Hayır. Dahil. Hasan Bey evet. Dahil. Evet Hasan Bey evet. <gülüyor> Bu Ankara Şehir Merkezi yazısından sağa dönüyorsunuz. Panora Panora. Yani. Döndü Oluşmaraya Panora'ya geldi. Alışveriş ve yaşam, yaşam merkezi. Meşhur efendim. Teşekkürler Hasan Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hasan Bey de BTS çıkartıyor beni Panora. Ben ne yollarda şey vakit Hayır gizliden gizli aslında neredeyim dedi Hasan Bey telefon konuşmasının başında? Oranbey. Yani beye. Panora. panora. <gülüyor> Günaydın efendim. Alo. Allora, simple ara. Al instituto. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Telefonlar, yani hiçbir konuda bu kadar duyarlılık göstermemişti dinleyicilerimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben İskender Ali. İskender Ali, radyonuzun sesini kısar mısınız Kıstık. Arabada mısınız şu anda Kıstık Arabadayım, derken evet. kimle berabersiniz? Eşimle beraber. Ne kadar güzel, mutlu musunuz? Çok. Kaç yıllık Ha, kaç yıllık evlisiniz? eee e, e, reklamlar <gülüyor> gibi oldu. Bu <gülüyor> kötü bakın halini yeni biliyorum ama Ya onu boş ver. Kaç yıllık evlisiniz? Şu daki şu soruya kadar oh. mutlu bir evlilik vardı hanfendi şimdiden bak bozuldu. Bak, sabah bu, sabah bu, bozuldu. Yani. Ee, bizim kaç 7 ay oldu. 7 ay. Peki Aa. şunu soruyorum. Şunu soruyorum. Şimdiki aklım olsaydı <gülüyor> gene de evlenirdim diyor musunuz? Diyorum. Hayal olsun İskender Ali. <gülüyor> Hanımefendiye Bizim sorsak bence bu kadar da. Efendim siz hala emin misiniz? Sana soruyorlar hayatım emin misin tekrar evlenir miydin diyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki, biraz daha belki takvimleri ayları çalıştırarak ama evet. <gülüyor> kesinlikle. <İki gülüyor> o zaman indikten sonra tekrar konuşmak isteriz sizinle İskender Bey. Tamam. Peki. Tamam. Nerede evin? Nerede biliyorsunuz? Hayır, valinin evi değil. Bir hükümet konağı, 2 valinin ikametgahı. Şimdi Panora'dan çıkıyorsunuz, şömineye <gülüyor> evet. iniyorsunuz. Tamam. Evet. Tamam. sağa dönüyorsunuz, valilik evi orada. Heh. Köşke Aslında giderken. Ha, yani. tamam, tamam, evet. O... Efendim. çok teşekkür ederim. hükümet konağı. Hükümet konağı da işte, işte tarif etti ya işte valilik evi dedi. Hasan o. Bey'in dediği. Valilik evi. Hasan Bey İstanbul'da hükümet konağı Vali'nin şahsi konağı da atıp kulübünün <gülüyor> Vali'nin şahsi konağı değil mi? İskender Bey evet, Yani o çıkınca orada. Lojmanı. E, valilik köşkü de diyebiliriz. Evet, Çok var. teşekkür var. ederiz efendim. Güzel Görüşmek yok. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın İskender Ali Bey. Doğru biliyormuşum işte. Çünkü İzmir'deki valilik konağı artık kümet konağıyla hükümet konağı resmi işlerin yapıldığı yer öbürü ev mi? evet hükümet konağı mi? valilik binası zaten ya, yani böyle olması lazım bakayım. zaten doğru cevabın geldiğini nereden anlıyoruz telefonlar sustu bir anda silon var silon sivuple bak sustu evet, telefonlar, telefonlar sustu bu, da, bu da kanıtı telefonların susması hiç işime gelmedi doğrusu valilik konağının müştemilatı var mıdır acaba? vardır tabi canım koca konak yani mimari olarak İzmir'dekiyle aynı demek ki bir dönemde çıkarmışlar hepsini. Bütün valilik <gülüyor> evlerini. Aynı zaten öyle şey gibiymiş. Kooperatif valilik kooperatifi diye. Bütün <gülüyor> valileri aynı yer devam ediyor. Günaydın efendim. Merhaba. Radyonuzun sesi eksikser lütfen? Kıstım hemen kıstım. Kimle görüşüyoruz? Hakan benim adım. Hakan Bey buyurun dinliyoruz sizde. de. Ee, valilik konağı hakkında konuşuyordunuz ama. Evet. E, bildiğim kadarıyla valilik, e, vali bey sizin dediğiniz o Çankaya'daki yerde oturuyor. Hı. Evet. Ama e, vali kona e, hükümet konağı ulusta aslında. Şu anda restore ediliyor. E, geçici olarak. İstanbula taşındı. Evet. Nerede peki hocam ulusta? Ulusta İş Bankası vardır. Sümer Bankası evet, vardır. Evet, evet. Var. Evet, onun hemen arkasındadır. Hemen. Tarihi Hı. bir bina diyorsunuz hükümet konağı. Efendim? Tarihi bir bina şimdi restore evet. ediliyor. Gene tarihi binada hizmet verecek halilik. Evet, evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok çok makbule geçti. Çok mahpule geçti. sağlık mutlulukla. <gülüyor> Ankara'da da en sevdiğim Yokuş Orası. Ne yokuşu? Şey, Sıhhiye'den yuk yukarı çıkıyorsun ya. Heykelden sonrası mı? Çok çirkin İller Bankası'nın binası mı var? Kara bir leke gibi duruyor hı hı. öyle. Hemen arkasından şahane binalar başlıyor. Operanın karşısındaki Sağlı, yer miydin? Operanın çaprazı işte. Tamam. Hemen köşede Genşik küçük bir var. Hı. Ondan sonra hı. tekel binası mı var? Bir şeyler var. sollu Osmanlı Bankası var galiba. Osmanlı Binali Bankası. <gülüyor> O, orada çok güzel binalar vardı böyle bir dolaşılacak durum yok orada şu binaların arasında bir dolaşayım desen nereye gideceksin orayı yoluna çevireceklermiş şahane olacakmış takım elbisesi adam girmeyecek deyola deyola seni alacaklar <gülüyor> <gülüyor> kapıda bir konuşma ve diksiyon deseyim beyefendi buyrun <gülüyor> siz buradan dönün, gençlik parkında köpük bir şahaya şey <gülüyor> o zaman telefon diye bir şey gelmiş hakikaten telefonumuz var gene kadar Hı -hı. Yine ne mi oldu? bir Gene kanayan yaraya parmak bastık herkese söyleyeceği. Kemal Bey arıyor olabilir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey dinliyoruz sizi hemen habere gireceğiz. Ee, ben e, hükümet konayla ilgili bir açılım getirecektim. <gülüyor> ee, Süper hükümet, bence. Ko hükümet konakları şimdi Ankara'da hükümet konanın olduğunu sanmıyorum. Hükümet konakları eskiden illerde ve ilkelerde e, devlet e, dairelerinin e, tek binada toplandıkları yerlere hükümet konağı eee. denir idi. Eee. Yani örneğin e, bir ilçede kaymakamlığın, nüfus idaresinin e, mal müdürlüğünün e, tapunun bulunduğu tek binaya hükümet konağı denirdi. Ancak tabii bu büyük illerde ya da devlet geliştikçe işte illere ilçelere yatırımlar yaptıkça kendi teşkilatlarını kurdukça Ayrı e, Bunlar orada. da farklı binalara yerleştiler. Yani hükümet Ankara'da konağı, hem Efendim? Ankara'da hem her şeyin kendi dairesi var bir de başkent olduğu için bir de ayrı genel müdürlüğü de var. O yüzden hani bir tabii konağa tabii sığmasının yani, imkanı yok. Konağı olmaz ama Ankara valilik, valiliğin e, valilik işlerinin yürütüldüğü resmi dairenin olduğu yer Ulusdağ. Biraz önceki arkadaşımın söylediği yer. Restor tarzının, e, Bulunduğu o e, kampüs içerisinde e, valinin e, kemetgahında. Sizin isminiz bilmiyorum, de beyefendi? Oldu. Efendim isminiz ne Bahadır Bahadır Bey. Bahadır Bey ha ne iş yapıyorsun Bahadır Bey Zaman. hakikaten çok merak ettim Ben ben de kamu alayım. kurumundayım. Ha. Kamu kurumunda. Kamu çok güzel kurumu olunca... sosyal güvenlik kurumunda. Çok güzel toparladınız vallahi. Çok teşekkür ederiz. Ben yani bu saatin sonuna böyle güzel bir toparlamayla bağlamıştık. Tokak gibi indirdiniz yüzümüze Fakat yüzümüze. Tebrik ederiz. Çok sağ olun efendim. Elleriniz dert görmesin. Elinize Bilmiyorum. kolunuza sağlık. Yapabileceğimiz Bilmiyorum. bir şey olursa bir gün arayın Bahadır Bey. Bizim de yapabileceğimiz Erdoğan, bir şey olur. Ben daha oldu. önce de çok aradım. Çok size. teşekkürler. Bu arada Hoşçakalın Bahadır Bey'in açıklamasıyla şu ortaya çıktı. Siz demek ki küçük şehir insan, insanısınız. <Gülüyor> Biz taşınırlıyız. Hükümet konan nerede dedi. Ben söyleyeyim valilik, ikametgahı. Ya. Valilik. Yani büyük şehir şehir ve parlak ışıklar diyorum ben sana Metropol insan Dehara mal müdürlüğü dedi ya Acaba burada acaba diyorum Lütfen çıkar mısınız Hadi çıkar Günaydın Günaydın Sunglasses night today de sevgili sanatseverler Müziğin sırrı Konserler dizisinde yeni konserimiz Koro'nun coşkusu. Koro'nun sırrı Koralil'in mandolini. Neydi Koro? Sesin macerası. Sesin macerası. Kord vokal oda korusu. Ey yavrum be. Neydi o? Kordon ili oda korusu. Kordon blue o mu? Kort vokal. Kord vokal. Kort ne demek hocam? Kort, kort nedir kort? Yani kort aslında bildiğim kadarıyla vokalde nasıl oluyor bilmiyorum da yani İngilizce'den yola çıkarsan 3 ayrı notanın aynı anda bir akor oluşturması gibi bir şey ha. öyle bir şey mi? akor öyle bir vokaller falan öyle bir şey. mı? Mesela... hadi bakalım sahnede öğreneceğiz aslında sırrı bey anlatacak bize müziğin sırrı konserler dizisinde Bu... Lütfi Hoca'nın anlatımıyla Lütfi Hoca anlatmıyor hadi ya. Evet, çok değerli 15 oyuncu. dakika gelmezse ders düşer yalnız konser düşer o hoca gelmemişti çok değerli oyuncu Serpil, Serpil Gül anlatacak. Hayır bu Serpil Barlas anlatsaydı acaba. bu son anladım. konser ha. Kapanış konseri. Geldiniz geldiniz yoksa bitiyor. Bu yıl için konser. herhalde. Evet müziğin sırrı. Seneye sırrı aynen sırrı. devam kaldığımız yerden. Bakacağız. Nerede ha. kalmıştık konserler dizisinin? Daha öğrenmediğimiz çok şey var. Hepsini öğrenmek istiyoruz bu konser dizisinde. Müzik Sevgili bir muamma. Evet. Modern Sabahlar Korosu kurmaya karar verdik. 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Niye bir koromuz yok hala diyerek tabii 3 kişi koro olmaz ancak vokal grubu olur. Sizin de yardımınıza ihtiyacımız var. Sesine güvenen, kendine güvenen, Borazan'ına güvenenler arasın bizi. <gülüyor> Telefonumuz 210 30 30. Modern Sabahlar çok sesli alle fifi korosunu kuracağız ve yavaş yavaş koristlerimizi tanımaya başlayacağız koristlerimizden birine de hoş geldin hediyesi olarak modern sabahlar çok sesli lafifi korosunun <gülüyor> e, hoş geldin hediyesi olarak da müziğin sırrı konserini iki kişilik davetiye vereceğiz telefonlar gelmeye başladı sağlam dinleyiciler bulacağız koro da bir kere boy boy da öğrenelim boy tabi canım boy ee, ses, ses ses rengini de alırız oktay bir la ver <gülüyor> teşekkürler Ege. Ben vereyim. A fi vereyim mi? Si ver. A fi fi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sen efendim. Ben Nersan Genç. Merdan Hanım mı? Nersan. Lerzan Evet. Ner... Lerzan mı? Nersan mı? Liderin N'siyle başlıyor. Nersan. ilk defa duyduk Nersan'ı. Ne demekmiş Nersan? Alev, ateş, kor rengi, kor, ışık. Her türlü. Farklı alev. Oluyor. Biz size alev demek istiyoruz Nersan Hanım. Korodaki adınız bundan sonra sizin Alev. Alev evet. müsteher ismiyle katılmaya razı mısınız bu koroya? Razıyım. Razı mısınız? Razıyım. Razı, razı mısınız? Evet. Biz de razıyız. <gülüyor> tamam. Peki. Evet şimdi koromuzun Zer ilk şeyini yaptınız. İlk girişini evet. yapmış oldunuz. Var mı daha önce bir koro tecrübeniz? Valla çok sesli koroya gitmiştim çok yıllar önce aslında bakarsanız. Ne bir hmm. çok sesli koroya? Ee, şey Ankara Radyosu'nu. Hmm. Ee, başarılı mıydınız? Eee valla bilmiyorum işte biraz söylerdik. Tamam biraz söyleyeceğiz şimdi ne ilk sö olarak bir deneme alacağız. Ne söylüyordunuz peki? Evet. Ne söylüyor valla o kadar oldu ki unuttum yani. Hayır o Türk olarak, Halk bir Müziği mi söylüyor. klasik, klasik mi? Hani, çok Marşlar seçtiniz, falan mı? Klasik de söylüyorduk o zaman böyle bir grubumuz vardı onlarla falan da söylüyorduk. Bir la verin o zaman bir la e, Siz ses verin ben oradan vereyim. Oktay la <Gülüyor> Bir de fi Fi, fi verin bir, size bir fi veriyor siz onu la'ya <gülüyor> çevirin. Fiii <gülüyor> Ne oldu ya? No, misin? Ne <gülüyor> anlayamadım ben de. Şimdi biz la vereceğiz. <gülüyor> biz daha doğrusu ala vereceğiz. Siz fifi vereceksiniz. Tamam mı? <gülüyor> Alev tamam, siz ala diyeceksiniz. Ben fifi mi diyeceğim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> hazır <gülüyor> mısınız? Son 2, 3, 4. Alaa Fifi çok güzel, mükemmel oldu. Bence soprano. Ha, soprano. Ya, soprano. Mesiniz Alev. Alev Hanım, soprano musunuz? Koloratif sopranoymuşum. Sopranoymuşum, haberim yokmuştu. Evet. Yani biz o kadar ince tazla tamir etmiyoruz. Eski erlerden bir de bir şey alalım. Bir dakika, ne demek koloratif soprano? Arada Güneşte mi? daha mı inceliyorsun? Çik çik olanları, ince olanları. Ee, evet. En incesi. Serta Perener mi öyleydi? O da öyleydi galiba. O evet. da öyleydi. Sonra bak evrimevi birincisi oldu. Yolunuz çok açık Narsan Hanım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi e, e, çalışmaların olsun soprağın Soprano Nersan. Modern sabahlar çok sesli Ala korusun. Bir şey bunu bu işi ciddiye alıp şey yaparsa, ben modern sabahlar çok sesli Ala korusun. korosun mi? Yani işte Ala ve Fifi ile devam eder. Kıyafete karar verdik mi hocam? Yani böyle biraz şey modern olsa aynı zamanında bir sücüken. Çocuklar çıkıyor diye İtalyan çocuk ha, korusu evet, orada. Rahat serbest kıyafet. Rahat böyle e, renkli renkli gömlekler falan filan. Kızların saçları değişik değişik. Böyle askeri bir şey değil de. Ya da kızıl ordu korusu gibi. Mi? Bence. Alafifi ordusu korusu mu olsun? Şimdi bak. Ordu kuruyoruz mi? diye ondan sonra şey olur olmaz. Bence ordu korusu Alafifi korusu Alafifi daha güzel. Alafifi çok sesli korusuna. Hepiniz hoş geldiniz. Telefonumuz 210-30-30 sevgiye dinleyiciler. Sesine güvenen dinleyicilerimiz koloratif soprano'muz var şu anda. Bize var. bas lazım. Bas böyle. Bas ses lazım. Güzel böyle. erkek bas sesler duymak istiyoruz bu sabah. Onlara da yani erkek bas sesini duymak için de onlardan Ala Fifi değil de Ala'yı alacağız. Ona Ala'yı da basla Ala derken soprano'lar Fifi diyecek. Baritonlar da Ala Fifi diyerek. Ortadan takılacak. Bas baritonlar. Diyecek. Bas bariton. Sesine güvenen dinleyicilerimiz 213-30'dan -30 bize ulaşsınlar ve onlar sabahlar çok sesli Ala Fifi Orkestrası korosuna bir de Ala Fifi Orkestrası kuralım Aa, Ala Fifi Oda Orkestrası onun çalışmalarına devam ediyoruz önce bir koronumuz olsun da gerisi kolay reklamlarla devam Günaydın Günay, ay Günaydın Günaydın Üzüldesiniz. Konuların sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hayla sırrı konserlerine davetiyeler veriyoruz. Hı. Telefonumuz 210-30-30. Bu sabah Modern Sabahlar çok seslerle. FIFA Orkestrası'nı korosunu Korosu ya Ege korosu gözünü seveyim ya. Kuruyoruz. Bir dinleyicimiz katıldı şu anda. Üç kişilik bir koro. Ben kendime korusu olarak görüyorum. Sesim iyi değil diye. Başka. şef mi? Arka planda çalışacağım artık. Şef yaparsanız onu da kabul ederim. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, dilşen diyelim. Dilşen diyelim. Normalde arkadaşlarınız size ne diye hitap ederler? Ki da Dilşen diyorlar. Niye o zaman diyelim? Başka bir ismi? Ya şey iki ismi var da. Öbürü ne? Melek. Ay bence Melek çok daha Bence tam, Melek da. daha güzel. Melek. Ee, evet, Melek de kullanabilirsiniz. Bu arada bizim orkestrada şeye döndük koro. Alev Melek <gülüyor> Hakikaten böyle şey ee, Çarpıcı isimler Melek adımı Dilşen mi diyelim hangisinde Melek melek Peki tamam fakiri kırmıyorum ama sah Sahne isminizi düşünün hangisini kullanacaksınız bah, Sonsuza kadar Dilşen daha orijinal ama Dilşen'i tamam, kullanalım böyle istiyor Bence melek kostümü falan da güzel olur Beyazlar <gülüyor> kanatlar içinde kanatlar falan Beyazlar içinde değil Hayır Dilşen olur da yine Neyse, melek kostümü giyer. ayrıntı önemli olan... <gülüyor> kanatlarımı takacağım canım. Dilşen Hanım'ın sesi var mı yok mu? Çünkü bu ciddi bir çok sesli alafifi korusu. Sizin <gülüyor> daha önce bir konu çalışmanız var mı Dilşen Hanım? <gülüyor> e, Olmuştu evet. Alegria o da, da söylemiştim yıllar önce. alegri Alegria. Alegria Allegri. Fifi. <gülüyor> ne olarak şey yapmıştınız orada? Ee, mevkiniz neydi? Birinci Yani Aslında mevzo soprano ama altoya ihtiyaçları vardı. <gülüyor> yani bir altı olarak söylüyordum. Yani Dilşen Hanım siz de hayatta bir türlü yerinizi bulamamışsınız. <gülüyor> mevzo sopranosunuz altı yapıyorlar. Evet, İsminiz Melek Dilşen diyorlar. <gülüyor> bir görelim sizin numaranızı. Hemen Ala veriyoruz. Fifi alalım. Bir son. Bir, üç. üç. Ala. Ala. Fifi değil hanımefendi. Ala Fili değil bakın, bakın, ben şimdi biz burada diyoruz ki. Ala fi fi. Aa, biz fi bitirdikten fi sonra diyor. siz fi fi diyorsunuz. Ya da şunu Fifi. yapabiliriz. Ala fi fi fi fi fi fi. Redosina Biz evet. bitirdikten sonra bir kere daha dinliyoruz. Son ki üç dört. Ala. Fi Ala, fi. Ala. İlter Fahir <gülüyor> ama ala. Ve hepsini verdi valla. Dışan siz neydiniz? Bariton? Mezo mezo. <gülüyor> Bariton mu yok artık <gülüyor> Birinci alto canım. Birinci alto. Birinci zaman, alto. Altolar acaba Fifi yerine fafi mi dese? <gülüyor> Hayır ben müziğe çok hakim değilim yani bu klasik müziğe ama galiba altolar fafide ben <gülüyor> fafide diyor o kadar da değil. Mi? O senin ya da acaba akapella mı yapsak? Akapella da yapabiliriz. Akapella mı deneyelim? severim aslında ama ne kadar. Ha, ben de, de severim. Çok zaten güzel olur. Mı? Kanon mu demek istiyorsun? Yok akapella. Ay zaten akapellayız. Akapella yapmadık evet, geçen. Akapella. Akapella şu anda akapellayız aslında. Ka kanon kanon. Kanon mu yapsak acaba? Fifi, kısa, fif, Ama hangi noktada başlayacağız ikinci adımda? O zaman <gülüyor> siz başlayın ala fifi diye sonra biz siz, fi, ilk fi de biz girelim iki kere yapalım. O adam tamam vereceğim. Gül Gülend kim arkadan? O da benim o da arkadaşım. Adı kim? ne? <gülüyor> makbule. <gülüyor> makbule <bir> alabilir miyiz? <gülüyor> Kız Makbule ne gidiyor? O zaman da gülmekle birlikte. Makbule. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ama çok güzel bir şey. <gülüyor> Makbule. Bir şey söyleyeyim mi Genelde beraber dinliyorsunuz. Makbule hanımın daha güzel sesi var. <gülüyor> Hadi canım. Bağla ben öyle. Sen gülünce. Gülen hanımın gülünce gözlerinin içi gülüyor. Sen söyleyeyim. Allah Allah müsaade. Kız <gülüyor> Makbule gel telefonu Aa bu da. Kız biz biliyoruz konuşuyoruz <gülüyor> öyle işte. Makbule. Günaydın efendim falan kaçtı mı? kaçıyor yani. Lavaboya mı Kaçmak gitti? Evet. Kaderinden kaçamaz ya kaderinde onun alafifi korosu varsa yani gelsin. İşte kaçtı mı ben onu yani ya konsere <gülüyor> götürürüm Bir şey soracağım düşün Hanım. Şimdi Buyurun. sizin de koro geçmişiniz var. Şimdi bu koroda Evet. bir şey oluyor mu düzen oluyor mu mesela önde işte sopranolar ve altolar durur. yoksa Bunlar ön tarafa güzel kızları bir, koyup oluyor, arka tarafa değil, değil. nasıl oluyor bir koro yani genelde bayanlar oluyor bizimkisi çok küçük bir koro olduğu için yani alt yani sopranolar yan yana hmm. ondan sonra altolar yan yana diziliyor arkada ondan sonra tenorlar altolar bir <gülüyor> tarafa da paltolar diziyoruz çünkü kayboluyormuş paltolar <gülüyor> mesela aranızda şöyle güzel şeyler oluyor mu mesela sopranolar kendi aralarında takılırlar ev gezmeleri evet, falan yaparlar altoları <gülüyor> dışlarlar falan ama olmuyor da yani espriler oluyor. 4-6 işte bir araya gelince ne olur? İşte yemekten konuşurlar falan. <gülüyor> espriler oluyor. Bence müzikte Oluyorsun ses... Yani doğrudu. Bence doğrudu müzi... Ben devam ediniyorum. Müzikte ve koro dünyasında bence sese göre ayrımcılık ben ayrımcılığa evet. karşıyım. Ben de karşıyım. Yani birilerinin dışlanması Çünkü bazıları mesela daha az bulunuyor. Yani evet. Müziği esas olarak zaten insanları duygu ortaklığında bütünleştirmek için kullanmıyor muyuz? Nedir? Yani daha evet. müziği insanları birleştirmesi gerekirken müzisyenlerin birbirine ...veçlerinden ayrışması en acı şey. Zaten Modern Sabahlar Çok Sosli... ...Alla Fifi Korosu da bunu ortadan... ...kaldırmak için. Burada bir ne olacak? olacak. Sopranosuyla evet. Altosu... polkola girecek. Ya, böyle kenetlenmiş... ya Burada ...kenetlenmiş bu. Mezzosu bilmem nesi yok. Değil mi? Ayrımcılık olmayacak. Hepimiz Sen korocuyuz. Bu ben koristim diyen herkese... ...açık bu koronun kapıları. The Korist. The korist. Alla Fifi Allah. diyoruz. Hoşçakalın diyoruz İyi inşallah. İyi günler üniversitesi ve radyo odyolar. Müziğin sırrı anlatımlı konserleri devam ediyor. ilk şarkılardan büyük <Gülüyor> s s <gülüyor> da Bir dakika. Bir dakika. Kız ne diyor? Kız şef İbrahim Yazıcı. Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Kaç gününü kaçırdık? Biletler Biletix'te. Aynı günün müstehve ve davetiyesi kazanma şansı için Radyo Otö Kültür'e bağlan bilinçaltına gönderiliyor. Haftaya bugün. Arkadaşlar hala fifi. Ay Allah. Şarkı başladı. Hiç merak etmeyin sevgiyi dinleyiciler. Hattımıza kim vaa rağmen öğrenelim. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben İbrahim İbrahim Uzluğcu. İbrahim Bey bir dakika efekten İladesiz. erken verdik size. Evet ya. Ses. Neredesiniz şu anda İbrahim Bey? Ben şu anda öveçlerdeyim. Öveçlerdesiniz? Evet. Peki İbrahim Bey sesinizde böyle bir baslık var. Evet bir bas baritonluk durum sen. Bariton mu acaba. bas bas mı? Yani. <gülüyor> Ya kesin bir analiz yaptırmadım ama herhalde bir, bir kan ben örneği hemen alalım. Kan örneği almamız lazım bir <gülüyor> ya ona göre koroyu <gülüyor> diyeceğiz. Bir analiz bir. yapmak gerekecek galiba. Şimdi daha önce bir koro geçmişiniz yok anladığım kadarıyla. Koro geçmişim yok ama hani müzikle amatör olarak ilgilendim ama hani. Biz beyefendi koro geçmişiniz yapalım. var mı yok mu yok. yok. Ben anladım yok. Evet, Şimdi o zaman. Ama olsun ayrımcılık yapmıyoruz. Koro geçmişi olmayanlar olmayanlarda bu koroda yer alacak. Şimdi bir şey sormak gerekiyor e, İbrahim Bey'e ama lütfen dürüst cevap verin. Tabii ki. Şimdi e, iki tane e, genç kızımız var korumuzda. Alev Kızım. ve Melek. Alev ve Melek siz yarın öbür gün sizi koraya alsak, siz Hı -hı. sarkar mısınız bu arkadaşları? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> öyle şeyler <gülüyor> olsun istemiyoruz. Sinizci <gülüyor> yani. <Dizip> bir koro <gülüyor> kurmayı düşünüyoruz. Hani koroya girelim kızlara sarkarız falan. Öyle bir yani şey ya. yok. Hepimiz <gülüyor> kardeşiz. <gülüyor> kesinlikle kesinlikle. Yemi, yemin et. Allah yemin ederim. Allah, Allah belamı versin de. <gülüyor> Eğer ya. kızlara sert iki gözüm önüme aksıdı gelin o, yüzüme tüküründe. O da çok ağır olmaz mı ya? Ya ama baştan çünkü <gülüyor> Ay, kuralları bilmiyorum. Ay nasıl sakmayacaksın? Insaya... Neden şey yapıyorsun ya? Dar dar iki gözüm önüme aksın ki sert Hayır, şeye de karşı değiliz. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın yani burada. Kor'a dışında ileriye yönelik bir şey ha. olursa. Tabii ki Kore içinde ilişkiye karşı men ege om okora yürümez. Okora yürümez. Yani İbrahim biz hani yanlış anlama sen erkeksin diye bunu söyleyeyim Aynı şeyleri Dilşen ve Nerzan için e, tabii, de söyleyeceğiz. Tabii, tabii. Onlara da söyleyeceğiz bak İbrahim var. Sakma yapmayın. Ben de kendim garanti almam gerekiyor yani doğru. Tamam, İbrahim'e <gülüyor> be... yani. bir çünkü biz bu Kore'yi çok e, ulvi emellerle kurduk. Biz nedir burada? Barış Sevgi, sevgi, sevgi. Sarkma yok. Bak dikkat sarkma diye bir şey ad, yok. Adından belli zaten. Ala Fifi oda korusu tabii ki çok sesli. Yani adından öyle, belli. Öyle bir şey olsaydı Ala Fifi boş ev korusu diye bir şey yapardık yani. <gülüyor> Kesinlikle. Hemen alalım o zaman sizden ee, bu durumda Ala, <gülüyor> Ala Fifi'yi. Olursa <gülüyor> yapmamız söz konusu olur mu? Hayır tabii abi, biz evet, Fifi yapacağız. Siz... siz deseniz biz zaten size önce bir Fifi vereceğiz siz de Ala vereceksiniz sonra devam edecek bu sesine. Tamam o zaman siz başlayın sonra biz fifi Hayır hayır biz verelim fifi ki Ala'ya ona göre girsin. Kadriye'ye ben tamam. seslenmek istiyorum şu anda bir e, kadın dinleyicimiz varsa Fifi olacak hemen onu da diğer hattan alalım. Hmm. Böylece otomatikman koru, hızlandıralım. Merdan Hanım gayet güzel Heh, ben bir ben tane ben telefon ]acağım. gelmeye başladı onu e, biraz oyalayalım İbrahim Bey. İbrahim tamam. Bey sizi biraz oyalamamız, <gülüyor> öflememiz yani. gerekiyor. Evlisiniz siz... bu arada Bekar mı? Yo değilim Bekarım. E, i̇şte yo... sarkacak ben bekarım. ben Sizini biliyorum abi ben. vallahi ben de çok işi. Şey... boş etmedik canım. Yani e, İbrahim Bey. Çünkü siz bir böyle... öbür gün şey diye çıkacaksınız. Yeminimi bozdum diye o <gülüyor> koroda şeyler yaşanacak. Yok şey yok durumundan haydi. korkuyorum ben hani insanlar bu eşli danslara falan gidiyorlar ya sosyalleşmek adına yani hı hı. bu o tip bir koro değil onu söylemek istiyoruz. Evet. Tamam yok anlamıştır canım yani. İbrahim Bey yemin ettirdik <gülüyor> artık. Ben valla burada ezildim üzülüm kendimi hissediyorum. yok Benim yok başladım. hiç kişisel almayın. Allah hiç almayın. <gülüyor> Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın. Merhaba hanımefendi. Merhaba Gaye ben. Gaye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gaye Hanım evli misiniz? Evdeyim. Evlisiniz, Hayır evdeyim diyor. Evdeyim. Evli, <gülüyor> mi, evli misiniz? Hayır değilim. Değilsiniz. Ha, değilsiniz. Kaç yaşındasınız? 25. 25. Bakın As baştan söylüyoruz korumuzda bu tür şeyler yok. Bakın e, melek bir arkadaşımız geldi İbrahim Bey korumuzun şu anda tek erkek şeyi. Ondan da söz aldık sarkma yok. Büyük yemin verdi ayrıca. Gördüm. O büyük yeminini bozdurmaya <gülüyor> çalışıyoruz. Zaten Gaya'nın Hanım ona güvenerek aradı evet, anladığım Evet çok büyüktü o yüzden aradım. Peki siz nesiniz efendim? Sopranomuz. İbrahim Bey de şey diyor. <gülüyor> Biz de yeminler gördük. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum hani söyleyince alacağız sopranomu analiz yaptırmayan bir diğer koristimiz. Tamam. tamam. O zaman şimdi ilk başta başlıyoruz. Sevgili İbrahim bir ala Buyurun. veriyorsun. Sevgili tamam. Gaye fifi veriyorsun. İki ölçü gidiyoruz. İki ölçü gidiyoruz. Ala fifi ala fifi hazır arkadaşlar nefesleriniz diyaframdan. Biz söylemiyorum. Biz bu biz, biz konuşmuyoruz. Ben sadece size start vereceğim. Hazır mısınız İbrahim Bey, Gaye Hanım? Hazırım, hazırım. Tamam, bir de starttan önce. Starttan önce ben yapıyorum. Sen ben alayı vereyim, sen fifi'yi ben. Tamam. Ala fi Ala Ala Es 3 4 Ala fi, fi Ala mi? Bence bir de double time yapalım. Double time. <gülüyor> double time dediğiniz. Yani ala Fifi ala Fifi ala, <gülüyor> <gülüyor> ala Fifi ala Fifi Onu Fifi Biz ala, ala, bir, ala, bir kere <gülüyor> daha deniyoruz. Bakın sahimeye. ben size Bak, örneği yapıyoruz. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Benim ablam şimdi evde o da hastaneden falan çıktı. Biraz moral ihtiyacı var. O da Fifi <gülüyor> diyebilir mi acaba? Tabii, tabii, tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Fifi. Tabii Fifi'ye her zaman kapımız açık. Telefonuna doğru koşuyorum. Gaye Hanım ablanızı söyleyin. sakmak yok. Tamam sakmak yok Gamze tamam mı? Hayır deniyoruz. Hazır. Bir saniye. saniye. <gülüyor> Son Örnek. Üç, alo. alo, alo. alo. <gülüyor> Hanım geçmiş olsun ne oldu? Teşekkürler. Apanı, Ama bir şey değildi olsun. canım Gamze Hanım, Geçmiş olsun. Patlamadan evet. mı oldu? Evet evet. Allah'tan e, patlamadan, tamam. patlamadan aldılar. Vaktinde olmuş. Vaktinde oldu. Belki evet. de ses tellerinizin, diyaframınızın daha iyi çalışmasını sağlayacak. Bu koroda öne çıkacaksınız. E, ya da dikişleri patlatacağız. Yok patlama <gülüyor> olmaz. patlama Sarpma yok, patlama yok. Biz de böyle. Telefonu <gülüyor> ikinizin ağzına uygun böyle bir mesafeye alın. Ee, hemen bir örnek alıyoruz. Son hızlanarak değil tamam. mi fire. Tabii. Ala fi fi Ala fi fi Ala fi fi Ay modi bak böyle bak. Ala fi fi Ala fi fi Ala fi fi Ala fi fi Tamam böyle olacak. Dört kere gidiyoruz fanlar. Tamam. Son ki üç dört. Ala, ala fi fi Ala fi fi Ala fi <gülüyor> fi Ala, Fifi, Ala, Fifi. Çok güzel oldu da bir karıştı baştan oluyoruz. <gülüyor> İbrahim Bey, güzel başladın. Güzel İki defa uzun ondan sonra Ala, Fifi, Ala, Fifi. İbrahim... Sonra hep beraber Ala Fifi olsunlar. <gülüyor> Süper <gülüyor> figür, İnanılmaz figür. O zaman inanmayı başlatın. Gaye Gamze devam etsin. Buyurun. Ala, Fifi, Ala, Fifi, Ala, Fifi. Allah alla Allah alla çok güzel olacak Koro süper. Hepsini alıyorum ben. Tabii hepinizi kaydettik efendim. Çalışmalarımız pazar sabah 7'de. Eyvallah eyvallah. İkinci kere. Bunu da ne garantiliyoruz? Basarım. Asılma olmasın diye sabah salsın <gülüyor> Çok sağ olun efendim. Görüşmek, Görüşmek üzere. <gülüyor> çok güzel düşünülüyor ya o yani sahada sizin daha düşünmen çok iyiydi. Siz müzikal olarak baktınız da hmm. ben hep baktım böyle acaba kızlarda böyle bir kikir kikir durumlar var mı yok canım ee, şeyde İbrahim Bey de böyle hafif sarkma hiç sarkma yok son derece da. disiplinli yani şöyle söyleyeyim yıllarca e, biz bayrağı, korodaydık <gülüyor> böyle biz, şey, bizden iyiler yani biz bile zaman zaman birbirimize <gülüyor> biz sarkıyoruz de, biz, biz yapamadık yapamadık onlar yaptı bravo <gülüyor> bravo hakikaten de çok güzel ee, kaç kişi oldu koronun şu anda 4 gidiyoruz. bir 2, de şey Gansay'ı sayacağız mı sayacağız tabii canım. 5 oldu o zaman bir erkek daha alalım da. Bir erkeke lazım. Erkek dört kız, lazım. siz iki erkek, iki erkek dinleyicimiz, dört kız, dört erkek. Oda korusu zaten evler artık küçük yani dört, çalışma bir, odasını ben stüdyo koruyayım. Stüdyo tipi ev diye düşünüyorum ben zaten oda korus. Öyle bir Çok küçük. küçük. Bir erkeğe daha ihtiyacımız var sevgili dinleyiciler. Böyle de anons yapılır mı ya bir erkeğe daha ihtiyacımız var sevgili dinleyiciler. Niye canım koruda çalışmak üzere? Hayır canım radyosunu Asker, o anda açtı. Askerliğini yapmış ehliyeti olan. Erkek seyade manisi olmayan, olmayan. koristler aranıyor. Ve tabii ki. Presentable olması kaydıyla. Sarkma yapmayan. Evet. En bak Bakın baştan söylüyoruz. Sarkma yok. Onu koymamız iyi oldu. Bak telefonlar kesildi çünkü sarkma. Herkesin niyeti belli. <gülüyor> belli maalesef. Ciddi bir korodayız. Cinsiyetini unutacaksın koroya girdiğinde. Cinsiyetini kapının dışında bırakacaksın. İçeri cinsiyetsiz gireceksiniz. Ben basım ben baritonum. Ben girdiğim ortamı dağıttım falan. Böyle bir şey yok. Yok. Orada tek sesle. Orada tek cinsiyet var. Tek ses olurum ya. Fuat Güner çarpar. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok sesli. lafifi orkestrası. Çok sesli. Tek e, hedefli. Hedefimiz neydi hocam? Kaynaştırmak. Bütünleştirmek. Farklılıkları ortadan kaldırmak. Ve müziğde sevdirmek tabii ki. Koro. <gülüyor> koral. Aslında şöyle düşünmek lazım. Koro dediğin demokrasi göstergisi farklılıkların bir arada bir tını oluşturması. O açıdan Bizim yani. Misyonumuzda şey yazıyor mu? Türkiye'de koruculuğun geliştirilmesi. Hemen ben Modern Sabahlar tüzüğüne bakıyorum. Aha bak. 3. mantı? Vallahi yazmışız. Arkalarda 45. mantı. Koro ve koruculuğun Hemen altında aracılık var. <gülüyor> iki tane bizim. Bence ön... iyi olmuş olur Yani e, koro bak bir gün karşımıza çıktı. Aracılıkta ilerleyen günlerde. Ülkemizin geçim çıktı. kaynakları, Tabii İç Anadolu Bölgesi. Koruculuk. Bu arada korolar yarışıyor diye bir program var. Nasıl acaba hiç bakmadık. Ratinglerini de öğrenmedim ben geçen. Hmm, gün. Tanıtımını gördük de mi Kutisi falan var. Oh, var. sevgili kutsi, sevgili kutsi. Bunlar sevgili şeyle beraber ev arkadaşıydı değil mi? Berksan Sevgili <gülüyor> Berksan, Berksan ve sevgili Kutsi Ev Tabii. Telefonumuz 210.30 Bir koriste daha ihtiyacımız var sevgili dinleyiciler en son, son Erkek olmasını tercih ediyoruz Veya bayağı kalın sesli bir kadın, kadın dinleyicimizi olur. de kabul edebiliriz Ve şöyle bir bakıyoruz Maalesef Kor, bu kadar yeter Kur, Kuram, zaten... Kuramadık mı yani O zaman ben Kurdum. de gireceğim 4 erkeği tamamlamak için Mecburen hani Ege yani biraz daha ağırlık vereceğim. Benim sesim güzel değil ama tekniğim iyi. Sen o zaman basımız var. Ya bariton olacaksın ya da şey olacaksın. Tenor. Tenor, tenor olacaksın. Evet. Aa tenor olabilirim. Ver bakayım bir. Alafifi ver. Fifi. Ya dur. Fi. Fi. Fi. Fi. Fi diye bir harf olmuş oldu böylece. Şey. Fi <gülüyor> diye bir mi? harf Fifi. var latincede. de. Oldu oldu. Fi veya fi. Thank you. Evet. Koruculuğu tanıttığımız bölümün burada sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ve korumuzun şanslısı. Kim olsun? Kim olsun. Bence, ha, bence Gamze Hanım olsun. Evet gaye Gamze çifte verebilir. Apandisi yazın. patlamamış olan ama alınmış olan Gamze Hanım. Evet. evet. Onu haftaya gitsin güzel bir koroda da şey olsun bir titreşim alsın orada o sound'u hissetsin ki korumuzda daha ileri seviyelere gelebilsin. Diğerleri de bozulmuyor Alev, Melek ve sevgili İbrahim'cim. ister misiniz? İsteriz. Konserin coşkusuyla. Orada neydi kord vokal grubu çıktığı zaman Gamze Hanım neşeyle şakır şakır oynamaya başlayacak. O dikişleri atlısın. Yok Lütfen canım ya, bir hafta düzelir. Haftaya bugün konser. Hı. Kaka, Kaba, kaka, kakalinde kakkalinde kakkalinde <gülüyor> öyle bir şey olmaz Yok olmaz. İçin rahat olsun müsterih olsun. Korolarda oynamacılık, efendime sarkmacılık yok. Ne kadar güzel dinleyicilerimiz İlk var. İlk konser bak, tarihini koromuzu... belirleyelim. İlk konser tarihi bence Mayıs'ın son. En son pazar günü olsun. Otu gününe mi denk getirelim hocam? gününe getirelim. Zorla. Zorla getirelim bunları. Ya bizi de sahneden tartaklayarak indirirken ben şeyi açıklayayım. Sarkma yok efendim ne alakası? Sarkma yok diye bunu açıklamaya <gülüyor> çalışacağım galiba. O zaman sevgili dinleyiciler hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlar sizlerle birlikte olacak. Perşembe sabahına şık bir başlangıç gerçekleştirmek üzere. Ama her şey bir tarafa her şey bir tarafa tamam korolar olur çok sesli koro tek sesli koro az sesli koro herkesin durumu bir değil <gülüyor> Kim, kumanyasında salam ekmek var kimisi patates ekmek yiyor <gülüyor> ama her halükarda aynı sofrada lezzetler buluşuyor diyoruz ve aynı kaptan yemek yiyoruz onu da söyleyeyim <gülüyor> aynı kaptan yemek yiyoruz ve domuz gribinin kol gezdiği şu dönemde çok tehlikeli bir şey yaptığımızın farkındayız ama kaynaşma dostluk bazen bunu gerektiriyor nasıl sevgi paylaştıkça çoğalıyorsa grip virüs de paylaştıkça çoğalıyor. Bunu da bir kez daha hatırlatıyoruz. Burak Can'la devam edecek Rakıroğlu Radyo O2'de. Hoşçakalın. Ol Günaydın. Günay ay aydın Günay ay ay ay